Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Ee, bu hafta e, yine e, yeni yılla birlikte epeyce e, ekoloji gündemini, aslında hem ekonomiyi hem ekolojiyi ikisini birden ilgilendiren, e, gündemi meşgul eden e, bir konu hakkında e, bugün konuşacağız. E, malum Yedik Kule e, Bostanları. Ee, yine geçen e, hafta geçtiğimiz günlerde bu e, bostana yönelik olarak bazı saldırılar e, gerçekleşti e, diyeceğim. Artık çünkü e, bütün e, çevre ve yaşam alanlarına topyekün e, gösterilen saldırılar e, aynı şekilde kent e, bostanlarına da e, yönelmiş vaziyette. E, yani kısaca tarihçesine bakacak olursak e, pek çok kaynağa göre 1500 yıla dayanan bir geçmişi var. Bu kentsel e, tarım alanının ve e, yedi kule e, bostanlarının büyük bir bölümü e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'nin e, birlikte e, yapacağı e, bir e, proje kapsamında yok edilmek e, isteniyor ve e, aslında bu e, UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan İstanbul kara surlarının koruma bandındaki ee, tarihi kule e, Bostanları yani en az o e, miras listesinde yer alan e, surlar kadar önemli o surlar kadar e, geçmişi olan ve e, çok özenle e, korunması e, gereken e, bir alan üzerinde aşağı yukarı bir 3-4 yıldır. Çeşitli projeler aslında tam da netliği de çok ortaya konmamış bir takım projeler yapılmak isteniyor. Ve bu projeler kapsamında da geçimini aslında tamamen orada yetiştirdiği ürünlerle sağlayan insanlar oradan sürülmek isteniyor, çıkartılmak isteniyor. Ve yine anladığımız kadarıyla... Kentin son kalan bostanlarından bir tanesi de betona teslim edilmek isteniyor Bugün bir konuğum var Defne Koryürek Bu Kule Bostanları ile ilgili mücadelede çok aktif rol alan bir arkadaşımız Defne hoş geldin Hoş bulduk ee, şimdi ben tabii çok kısaca e, bir özet yapmaya çalıştım ama e, yani bu e, aşağı yukarı bir 3-4 yıldır konuşuluyor bu yedi kule Bostanları. Nedir burada tam olarak ne yapılmak isteniyor ve Son günlerde buradaki hareketlilik yine arttı. Biraz istersen bunlarla başlayalım. Memnuniyetle yani 2013 yılında biz ilk defa bir şeye maruz kaldık. Yedi Kule Bostanları'na ilişkin yerel yönetimlerin projesiyle yok edilme ihtimaline karşı öyle diyelim. Yoksa Yedi Kule Bostanları çok uzun zamandır elden gidiyor. Bunun farkına varmamız biraz daha yeni bir durum. Zira hmm. şehirle ilişkin şehrin nasıl bir şehir olmasını istediğimizle ilişkili kararlarımız, duruşlarımız idraklarımız zannediyorum daha yeni yeni şekilleniyor. Biraz geriden geldiğimizi hmm. itiraf etmek lazım İstanbullular olarak. Ancak 1980'lerde başlayan Kule bölgesindeki toprak alımları yani bostanların satın alınarak başka şeylere devreşir, devre, devşirilme süreci hmm. özellikle 2013 yılının yaz aylarında bir gün apansız bostanlara giren buldozerler e, kimçeler Beraberlerinde sahiden Fevkalade verimli tarım toprağının Üzerine dökülen molozlarla Gündemimize oturdu O tarihten bu yana yedi kule Bostancıları dernekleşti Yedi kule hmm. bostanları girişimi Geniş bir platforma yayıldı Çevreciler, akademisyenler, ekonomistler Gazeteciler her katmanın insanın konunun ilgilisi olup Paydaşı olup mücadele verdiği Bir yere dönüştü ee, Ama bunun içerisinde Bizim e, takipimizi zorlaştıran ...meseleler var... ...nedir o... Ee, ...işte karasurları... ...iç bostanlar... ...arası Hı -hı. bostanlar ön tarafındaki bostanlar dış kısmındaki hmm. bostanlar gibi farklar var hmm. 2013 yılındaki müdahale üstelik o bir projeli müdahaleydi imarı olmayan ancak evet. projeli bir müdahaleydi ee, Fatih Belediyesi tarafından başlatılan hmm. ee, sonunda imarından dolayı e, anakent tarafından rafa kaldırıldı ama şu anda oraya gidecek olursanız bir mezberlik söz konusu artık bostan yok çünkü bostanın üzerine moloz dökülmüş durumda yarım kalmış bir inşaat havuzu var o proje orada duruyor bana sorarsanız şimdi rafa kalktı Isı sıcaklıkta duruyor yeniden indirip pişirecek ama evet. bu arada e, Bostanların ön yüzüne gelindi hmm. ön yüzünde ta denizden başlayarak e, top kapı tarafına doğru uzanan ...şey boyunca, surlar boyunca... bu ...tarihi kara surları boyunca... E, ...bir tür aslında... E, e, ...klişe demek istemiyorum ama... Hı -hı. ...bir anlamda turistik klişesi de olan... ...yani geçerken bunu bir bütünlük içinde de... ...görmeye de alıştığımız... ...turizm evet. adına da, gelenek adına da... E, ...alıştığımız bostanlar görüntüsü var... ...bunlar değiştirilmek isteniyor... ...bununla ilgili elimizde bir proje yok... Hı -hı. ...yani normal koşullarda evet UNESCO'nun e, miras listesine konu olmuş Karasurlarının bunun dibinde herhangi bir inşaat yapılması mevzu bahis olmama zaten lazım. söz konusu değil evet. iddiaları buraların e, bir tür işgal altında olduğu ve o yüzden temizlenmesi gerektiği BD'nin buraları yeşil alana çevireceği ama bunun bir projesi yok. yok projesi yok demek bizim için endişelerin sonu değil Türkiye maalesef dışarıya anlatırken çok zorlandığımız bir şey e, mahkeme kararlarına Yeah ya da projelere ya da uzlaşı kararlarına bağlı yönetilen bir noktada değil. Değiliz. Tek elden verilen kararlar zamana bağlı olmaksızın ilişkiler aracılığıyla devam ettiriliyor ve biz sıklıkla yumurta kapıya dayandığı zaman fark edip engel olmaya gayret edebiliyoruz. O yüzden de adımız kişilere çıkmış durumda. Evet. Ama bu normal koşullarda böyle işlememesi gereken bir şey. Şimdi baktığımız zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu bölgede bir proje gelişti ...biliyor olması için... ...Beydiye Meclisi'ne bu konunun gelmesi lazım. Hmm. Bu konu meclise geldiği zaman... ...Beydiye Meclisi'ne geldiği zaman... ...demokratik bir ortam ne de olsa... ...başka partilerin grupları da var. Bu partilerin Tabii. grupları... ...farklı çıkar gruplarının da sözcüleri. Dolayısıyla burada bir tartışma olması lazım. Bu işin doğası gereği. Bu tartışma olduğu takdirde ihtimaldir ki... ...burada bir proje varsa... ...o proje zaten daha uzlaşı usulü... ...bir proje olacak. Varsa Elbette. bile... Böyle bir şey yok Yani bizim ilk tabi haliyle kapısını çağırdığımız muhalefet partisi oldu hı hı. Böyle bir durumda Sizin haberiniz var mı burada bir şey olduğuna diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki CHP Grup Başkan Vekili saat geldi alana e, Ve hayır bizim bir projenin haberimiz yok olsa haberimiz olarak ama yok böyle bir proje de. Ama yıkıma gelen e, zabitle konuştuğunuz zaman gayet insani anlar oluyor değil mi? Bir sigara bir çakmak <gülüyor> alırken ya da sinirden gülerken ha öyle zamanlarda bazı şeyleri anlatıyorlar size. Ve anlattıkları diyorlar ki zaten buraların postu olmaz lazım buraları hendek e, bu hendekler alsa su dolu olması lazım Buralar yeniden su doldurulacak hmm. Şimdi bir proje var besbelli Yani yoksa evet. niçin zabıta böyle bir hayale kapılsın Doğru Ama bu projenin ucunu bulamıyoruz Şu hmm. saatte bostancıların bir taraftan bekası var Çünkü bostanların olabilmesi için bostancıların olması lazım Bu evet. bostancılar son kuşak bostancılar hmm. e, Geçmişinde Arnavutlar, makedonlar var Şimdi gelen noktada büyük ölçüde kastamonulu Bostancılar hmm. var. Hmm. Ee, bunların bekas söz konusu. Evet. 50 yıldır, 80 yıldır bu bostancılar. Kaç kişiler işleten... aşağı yukarı? Şimdi toplamda ilgilenen, ilgilenen aile fertleri. Ah. Bunlar çünkü aile çiftçiliği evet. yaparlar. Evet. Yaklaşık bir 350-400 kişiden şey bahsediyoruz. Evet. Ee, Ankara'ya giden ekip 30 kişiye yakın. Bir Hı -hı. Ankara'ya hızlı gittim, ilerledim tabii ki ama Ankara'ya derdini konuşmaya bostancılar gidiyorlar. Çünkü bostancıların buradaki varlığı çok önemli. Evet. Bostancıları bir defa bu topraklardan çıkartırsak yerlerini bostancı kimi getireceğiz? Buraların bostancı, bostan olma ihtimali kalacak mı? Bunlar çok şüpheli konular. Evet. Halbuki Bostonlar, bostanlar birer arkeolojik hazine. Aynen öyle. Tarım arkeolojisi. Aynen öyle. Çok yani doğru. Yani biz öyle kolay kolay bu noktaya gelmedik. Yani bu doğayı doğru şekliyle e, işlemek, bizi besleyecek ürünleri çıkartmak, mevsimini, toprağını, sulama kapasitesini... Başarıyla kurgulayabilmek, suyun akışını duvarları perişan etmeden, şehri perişan Doğru. etmeden, bitkiyi perişan etmeden işleyebilmek, bunlar sahici bilgiler. Evet, yüzyıllara dayanan bir Tabii hafıza aslında bu. Ve hayatta kalma bilgisi. Aynen. Penincim bugün Allah göstermesin saydan bir, bir arıza olsa, büyük bir zelzele yaşasak İstanbul'daki bekliyoruz. Evet. Nasıl karnımızı doyuracağız? Süpermarketler bitti. Kim doyuracak bizi? Bu bilgiye sahip olanlar ve bu bilginin arkeolojisi bu 1500'lük 1500 yıllık bostanlarda mevcut. Öyle slip atacağımız gibi değil. Değil. Artı yani Ören yerlerinde de bu böyle değildir. Ege'ye gittiğimiz zaman Ören yerlerinin hemen kıyısındaki köyler ne ya canım bunlar taş derler. Hı -hı. Halbuki... Yakından baktığınız zaman o taşlar size sizin kültürünüzle ilgili, nereden geldiğinizle ilgili fevkalade bilgiler veren öğren yerlerinin parçasıdır. Siz onları korumak istersiniz. Burada da çok farklı değil. Evet. İstanbul şu kadarcık bostanını tarım teknolojisini, tarım geçmişini korumak için saklayabilecek... ...kaliteye ulaşmış olmalı... ...entelektüel, fiziksel, kültürel... ...kaliteye ulaşmış olmalı diye hayal ediyoruz... Evet. ...şimdi normalde aslında... ...içeriğini hiç bilmediğimiz... ...hatta belediye meclisinde... ...yer alanların bile... ...bilmediği bir proje için... ...mart'a kadar buranın boşaltılması... ...için bir süre verilmişti değil mi? O, o, o, da, o da havada... ...yani evet. sadece iki tane... ...orada toprağı işlemeyen... E, ...sera var... ...sera hmm. derken çiçek e, satıcısı evet. var... Onlara birer kağıdın gittiğini biliyoruz Tahliye Hı -hı. ile ilgili ama onun dışında Bostancılara götürülmüş Verilmiş bir tebligat bir şey Hı -hı. Hiçbir şey Peki, yok. Peki en son bu geçtiğimiz Günlerde gelip yine iş makinalarıyla buldozerlerle e, girmeye Çalıştılar hatta girdiler Geldiler, de girdiler. E, Onu neye dayanarak e, Yaptılar ellerinde herhangi gene bir Belge tebligat herhangi bir şey var mıydı Gelenlere? İşte en, en ağır kısmı o zaten e, Kişisel olarak söylemek istiyorum Bunu bir kurum veya bir Oluşumu bağlayarak değil ama Hı -hı. benim en ağırma giden yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak en ağırma giden o evet. O gün oradaydım e, Bizzat e, gerek e, çevik kuvvetin e, hmm. gerek zabıtanın başında onları yönetenlere e, Ben kendim gittim sordum bir iş kağıdı görebilir miyim evet. diye Hangi kararla? E, göstermem gerekmiyor diyor ...sizin hmm. kimliğinizi alıyor, benim fotoğrafımı çektiler... ...ismimi aldılar... Hmm. ...ben sizin kimliğinizi görebilir miyim dedim... ...ya kime verdim bilmek istiyorum, de resmi bir şey yok... ...sana göstermem gerekmiyor dediler... ...böylesine bir hoyratlık hmm. içerisinde... ...gerçekleşiyor... Ee, ...bundan ne kadar haberdar... ...bu emir verenler bilmiyorum... ...yani nihayetinde... E, Kültürümüzde böyle bir şey oldu. Kopukluk böyle bir çürüme oldu. Eline güç alan bir derebeyliği yapıyor. Aa, evet. Dolayısıyla bu emri verenlere de buradan belki de seslenmek lazım. Vatandaşa bu emrin kaynağını göstermemek nasıl nasıl bir usuldür? Bence titremesi lazım. Devletin devlet olabilmesinin yegane e, şey, koşulu kayıtlı, kuyutlu sistem dahilinde işlerin yapılmasıdır. Burada öyle bir şey yok. Ne bir tebligat. Ne bir tahliye emri ne bir iş emri ve insanlar geliyorlar e, üstlerinde resmi formalar e, vergilerimizle işleyen otobüsler ellerinde hmm. e, silahlar koca koca silahlar arkalarında gaz tüpleri. Ve geliyorlar bir anlamda orada çok ciddi bir tecavüz sayıyor. Tabi bostancı Aynen, kendi öyle. arazisine Tabii, giriliyor. Kendi sebzesini tuttuğu, kendi tohumlarını sakladığı, pulluğunu koyduğu barınağa yıkılıyor. Evet. Burada kavga çıkmaması imkanlı mı? Siz Mümkün bir değil. resmi kağıt göstermezseniz bu ajitasyonun hat safhasıdır ve bu ajitasyonu yapan bostancılar değil korkarım. Evet, evet ve e, yarın öbür gün yine gelmeyeceklerinin garantisi de aksine geleceklerinin garantisi, geleceklerin var, garantisi Tabii. var. Tabii evet. çünkü işin ucunu takip edemiyoruz. Aradığımız hiç kimseden bu işi ilişkin bir süreç, bir tarif alamıyoruz. Tümüyle imalar üzerine kurulu bir şeyimiz var. Kabusumuz Esas var. Esas işi götüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, herhalde ona bağlı olarak Fatih Belediyesi de işin içinde ve kimse herhangi bir açıklama Bölge, e, ve konuyu netleştirmek evet, için Evet öyle. Ee, herhangi bir çaba harcamıyor Evet evet ee, Vallahi yani bazen işte insan e, aklından geçen her şeyi ifade etmekte biraz e, zorlanıyor. zorlanıyor. Ee, bir ara verelim ee, aradan sonra e, yedi kule bostanlandık gelişmeleri konuşmaya devam edin. Haber uçtu devlete de beş yıl yattım hapiste Haber uçtu devlete de beş yıl yattım hapiste Yedi düvel zindanından beterdir yedi kule Yedi düvel zindanından beterdir yedi kule Mergilen duman duma kayıldım aman aman İstanbul güzel ama sabitleri peya 5 yıl bana buna şaştı 5 yıl bana yaraştıdan her gelen buna şaştı her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı sarmacı gerem yanar sevgirim arar tekiniz güzel ama haber uçuranlar var Mergilimin marpucu da gümüştendir gümüşten. Mergilimin marpucu da gümüştendir gümüşten. Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. <gülüyor> Mergilim <gülüyor> duman duman'a bayıldım amana. İstanbul güzel ama sabitleri pek 94.9 açık radyoda Ekonomi Ekolojik programında Defne Kol birlikte 7 kule bostanlarındaki gelişmeleri konuşuyoruz. İlk yarıda son günlerde olup biten e, Kule Bostanları ile ilgili e, gelişmeleri e, konuştuk. E, aslında tam o günlerde e, Kule Bostanları'nın önemli bir ziyaretçisi de oldu. <gülüyor> evet. E, kendisiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde özel bir sohbette de bir araya gelme fırsatı bulduk. E, dünya çapında bir çevreci, anti kapitalist, feminist, evet. değil mi? <gülüyor> Bilim insanı. Bilim insanı, tohum üzerine çok yoğun çalışan Vandana Shiva geldi İstanbul'da bir konferans vermek üzere ve bu vesileyle 7 Kule Bostanları'nı da ziyaret etti. Sen de oradaydın o ziyaret esnasında. Onu oraya getirmek Vandana Shiva'yı ee, ...nasıl oldu ve... ...bostancılarla neler konuştu... ...biraz belki onlardan bahsedelim. Aslında girişimin, e, kule Bostanları... Hmm. ...girişiminin e, çok ciddi ısrarıyla oldu. Hmm. E, benim geçmişte de... E, ...tecrübem var Vandana Şiva ile... ...kolay değildir onu yönetmek, zamanı yönetmek. <gülüyor> e, kendine has bir düzeni vardır... ...programlı olmak ister ve son dakika bir şeyi... ...beni çok korkuttu aslında... ...hayır diyecek diye. Bir de... ...malum e, Boğaziçi Üniversitesi... E, ...getirdi, bir proje kapsamında... ...getirdi. Granting evet. Hakfen'in e, şeyinde e, anma e, gününde bir evet. e, konuşması Konuşmaya. oldu. Dolayısıyla yoğun da bir programı vardı. Evet. Ve biliyorum gün be gün de işte Boğaziçi kampüsünde üniversitenin kampüsünde e, planlanmış toplantıları vardı. O hmm. toplantıların arasında Yedikule Bostanlarına gelme ihtimali bana baya küçük göründü. Hatta <gülüyor> şey dedim yani hani yapabilir miyiz bilmiyorum. Hmm. Herkes her tarafta itirsin ama e, öyle olmadı. E, Yedikule Bostanları e, Evet biz biliyoruz ne kadar değerli olduğunu. Ama burada değerini anlatmakta bespeyli zorlandığımız için bana o kadar imkansız görünmüş. E, Vanda Anaşiva duyduğu zaman neler olup neler bittiğini hmm. orayı görmem şart dedi. Ve atladı geldi. E, ciddi de vakit ayırdı. Hmm, çok da e, iyi oldu. Evet. evet. E, kolay değil dediğim gibi. Yani yüz yüze konuşurken böyle mesafelerini de hissediyorsunuz ama orada... Özellikle kadın bostancılarla hmm. ilişkileri e, sanki zannedersiniz kulenin zaten bir sakini. Anlattığı konuları birbirlerine anlaşmaları konuşmaları. Aynı dil konuşmuyorlar. Hmm. Hmm. E, bir İngilizce ile iletişim e, kurmaya çalışıyor. Ötekiler türkçeyle birbirlerini bu kadar mı anlarlar? E, orada bir umut bostanı yaratıldı. Umut hmm. bahçesi yaratıldı. Küçücük hmm. o umut bahçesine e, kadın bostancılarımızın yıllardır saklamakta oldukları yani hmm. ekip Geri aldıkları ekip geri aldıkları roka tohumları ekildi. Ya, ee, bu anlamda atalık bir e, şeyle tohumla da e, ekim dikim yaptıklarını görme ve konuşma fırsatımız oldu Yedi Kulabı Olsancılar'la. Evet çok güzel bir deneyim. Evet. Söylediği şey şuydu e, bu hoyrat sistemin içerisinde gıdaya sahip çıkmak asıl olandır. Ve bütün bunun içerisinde eğer sistemin idarecileri bu bostanların değerini anlamıyorlarsa... ...bunun için mücadele etmek önemlidir ve bunun da ön safında kadınlar olmak zorundadır. Ve bunun sohbetini yaptım hmm. bostancılarla beraber. Ee, bostancılarımızın iki tanesi uzun uzun da konuşmaya girdiler, dertlerini anlatmaya. Ve bütün bunun içerisinde en fazla gördüğüm kureli bostancıların... Ee, hiç tanımadıkları bir kadın tarafından gidip ziyaret edilmiş olmaktan <gülüyor> dahi ne kadar onurlandıkları, ne kadar gururlandıkları ve idrak edilmenin keyfini yaşadıklarıydı. Şimdi insan ister istemez düşünüyor. yani Bir gün keşke Topbaş İstanbul Büyükşehir evet. Belediye Başkanımız çıkıp gitse oraya, evet. oradaki Bosanları görse, oradaki bostancıların niçin bu işi yaptıklarını görse... Onlarla anlaşmaya gayret etse Zira bu bostancılar hayır bu iş böyle yapılır demiyorlar Her gün verdikleri beyanatlarda diyorlar ki Biz hmm. uzlaşmak istiyoruz evet. Biz bu bostanlarda yanlış e tarım mı yapıyorsunuz diyorsunuz Gelin hmm. bize doğrusunu hmm. anlatın Bize diyorsanız ki bu barakalarınız çekin güzelip ipse tarif edin biz onu yapalım evet. Biz istiyorsanız her türlü şeyimizin Alışkanlığımızın düzenimizin Size fotoğraflarını çekelim gösterelim Yanlış bir şey yapıyorsak bizi daha iyi bir mertebeye iteleyelim Uzlaşmaya çok hazırlar çok şu hazır. aşamada. Yani dertleri burası bizimdir, elimizden vermeyiz falan değil. Burayı aslında İstanbul'a ait bir miras alan olarak görüyorlar. Ve kendilerini emanetçi olarak tarif ediyorlar. Evet. Ve bu emanete de hıyanet etmek değil. Aksine onu yükselterek tutmak istiyorlar. Evet. Vandana Shiva bu durumu onların özellikle dünyanın gidişatı ile ilgili birleştirip konuşmak adına iyi bir şey oldu, imkan oldu. Çok iyi oldu, evet gerçekten e, ve orada o emeği veren insanların, o orayı ekip biçen insanların e, aslında belki de kendilerini çok yalnız hissediyorlardı e, birdenbire e, böyle e, önemli bir ziyaretçiyle onurlandırılmak da e, hiç değilse değersiz olmadıklarını gördüler kendi adlarına Aynen. önemli bir şey ve oldu bu ve buradan çağrı yapalım yani e, isim olmuş kanaat önderi olmuş e, iş hayatında spor hayatında sanatta Hı -hı. bir yer edinmiş insanların ilham almak için baktıkları her kim varsa bu programı dinleyen Lütfen etrafında çoluk çocuk alsın gitsin. Vandana Şiva'nın en çok üzerinde hmm. durduğu oydu. Burası çocuklar için okul olsun. Bu bostancılar hmm. çocuklarımıza gıdayı üretmenin bilgisini veren bilgi öğretmenler olsunlar. Evet. Başka türlü hayatta kalamayacağız dedi. Buradan çağrı yapalım. Çok yapanım. önemli bir mesaj. Çoluk evet. çocuk toplayıp kanaat önderlerimiz yedi kule bostanlarını ziyaret ediyor olsalar çok şey değişir. Çok şey değişir. Evet. Ee, süremiz daralıyor aslında e, tam da bitiriyorken e, demin biraz bahsettik ama onu da söyleyelim şimdi bu 7 e, kule bostanlarındaki e, bostancıları temsilen bir grup Ankara'da ve e, çeşitli e, partilerin e, değil Çok mi doğru. ilgili milletvekilleriyle görüşüyorlar Çok ve doğru. bugün de bir basın toplantısı doğru. yapacaklar. Umut ediyoruz Ankara'da kulaklar duyuyor olsun, Hı -hı. ilgili kulaklar. AKP'den en az 4-5 milletvekili ziyaret edecekler, almışlar randevularını. Hı -hı. HDP'den almışlar. CHP zaten oraya gitmelerine aracı oldu, basın Hı -hı. toplantısı CHP aracılığıyla yapılıyor. E, mümkün olan herkesle temas kurarak Ankara'da partilerin üstünde... ...vekiller aracılığıyla hepimize ait olan bu alanı, hepimize emanet bırakılan bu alanı korumaya gayet edecekler. Eğer bozancılarımız seslerini duyurabilirlerse hepimiz şükranla onlara bakacağız. Bizim için yapacaklar bunu. Yapamayıp dönebilirler. Tek seferde hiçbir şeyin çözüldüğünü görmedim. Sürece inanmak, güvenmek lazım. O zaman da arkalarında bizim olduğumuzu göstermek için bu gayreti sürdürmemiz gerekiyor. Buradan... Herkese çağrı yapıyorum. İlginizi, odağınızı ne olur kaybetmeyin. Hoyratlık her yerde. Evet Şırnak'ta, evet Cizre'de. Hmm. Ama aynı zamanda e, Kule Bostanları'nda, evet aynı zamanda tarihimizde. Bu bir üslup olarak tarihe geçmesin. Bizler hoyrat değil, aksine e, yeşerten insanlar olarak hatırlanalım. Evet, evet, yolları açık olsun diyelim. Evet, e, gelip anlattığın için çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Defne edeyim. Kor Yüreğ'e. E, bu hafta da süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji Hazır neyiz